Elle Burç dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün değerli bir hocamızla birlikteyiz. Emrullah Durakoğlu hocamız. Kendileri İstanbul Kartal Sanayi Camii'nde İmam Hatip olarak görev yapıyorlar. Emrullah hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız ya. iyi misiniz? Elhamdülillah çok hoş. Allah iyilik versin Emrullah Al. hocam. Hocam her programda olduğu gibi bu programda da sözlerinin güzeli Allah kelamıyla başlayalım istiyoruz ama... Farklı bir okuma yapacağız. Vücuhatlı kıraat-ı şereye göre bir okuma yapacağız. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Napnu nizelnә İnna ''İnna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tenzila. ''İnna nahnu Tasbir li hukmü rabbika, ve la tuzg' minhum aathman Fasbir li hukmü Rabbika, wala la tuzgâ minhumu afi man avkifuram. Fasibir Rabbika, minhumu Fasibil il hukmü rabbik ve la tu'zg' minhumu aathman ve Fasbih lı hukmü rabbik او كفورا تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Fasbil li hukm Rabbika, ve la tuzg' minhum Ve zikr Rabbika وَالْكُرِسْمَ رَبَّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلَ وَالْكُرِسْمَ بُكْرَةً واصيلا Evet Emrullah Hocam çok güzel bir kıraati aşarı üzere okuma yaptınız. Ne yaptınız? Şöyle özetle anlatır mısınız Emrullah Hocam? Bu okuma usulü Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Cebrail ile birlikte e, Kur'an-ı Kerim'in ilk önce 7 vücud üzere sonra 10 kıraati aşarı şeklinde Evet. Okudu, rivayetle, mütevatir bir rivayetle Cebrail yalan... Aleyhisselam bizzat efendimize öğretiyor evet, değil mi? Evet, bu şekilde hadislerde mütevatir olarak yalanlanamayacak derecede günümüze kadar devam etmektedir. Biz de bu ilmi Çengelköy'de Mustafa Demirkan hoca da ikmal ettik. Devam ediyoruz. Bu şekilde bir bu ilimle alakalı böyle bir çalışmamız oldu. 2011'de de bunu Bitirdik. İcazet aldınız. İcazet töreniniz oldu, değil mi? Evet. Kurra mı olunuyor? O kurra olunuyor. Eğitimden sonra evet. kurra hafız olunuyor, evet. değil mi? Evet, evet. kurra hafız. Oluyor. Hafız olma şartı var ama değil mi? Tabii. Bu kral taşarı evet. için her Tabii. bir kişi gidip de kral taşarı ders alamıyor, değil mi? Evet. Birinci şartı hafız olmak. Hafız olmak. Tecvitle talimli okumayı bilmek. Doğru. Pişkin hafız olmak. Pişkin değil mi? hafız olmak. Az derecede de Arapça bilmek, bilmek lazım, değil gerekiyor. mi? Evet. Arapçada da bilmek gerekiyor ki e, anlayabilirsiniz oradaki tabii, incelikleri. Farklı. Ne yaptık hocam peki şimdi biz burada sizin okumanızda neler yaptık? Hep aynı ayetleri okuduğunuz gibi geldi bize ama evet. farklı okumalar yaptınız, bazı yerlerde durdunuz, sekte yaptınız, evet. nefes almadan devam ettiniz. Hmm. Bazı yerleri uzatarak okudunuz, evet. e, metni tabi diyebildiğimiz bir elif miktarı çekilen yeri dört elif uzattığınız oldu. Evet. E, nedir hocam onlar? Kısaca bir anlatabilir misiniz? biraz önce ifade etmiş olduğumuz gibi bu imamlar evet. olduğu, okumuş olduğumuz kıraat. Yani bu imamlar bu kıraati aşarı dediğimiz e, okuma biçimlerini kendilerine örnek alan imamlar evet. o okuma çeşitlerinden bir tanesini e, esas alarak okuyan imamlar mı oluyor? Yoksa hepsini mi okuyor o imamlar? Kıraat imamları. E, şöyle diyelim evet. e, bu dediğim bizim okunmuş olduğumuz indiraj tariki dediğimiz birçok evet. imamın bir araya gelerek mozaik oluşturmasıyla, mozaik oluşturmasıyla hmm. bu şekilde daha önce farklı, ayrı ayrı okumuş kişiler. Ama bunu sonradan cem edelim, toplayalım yani hafızada kalması için. Bu farklı tarikleri var ama bu da indiraj tarihi dediğimiz bir tarih oluyor. Evet. Yani bir ayeti kerimeyi farklı farklı şekillerde. On farklı, on farklı şekilde, şekilde okudunuz değil mi? Evet, burada bazıları tahkik okuyor, o da ona dahil olmuş oluyor. Peki bu kıraati aşere derslerini alan... Talebeler, e, Kur'ra adayları Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar mı aynı şekilde okuyorlar? Bütün ayetleri mi okuyorsunuz yani bu şekilde? Bu Kur'an bütün ayetler bu şekilde değil. E imme dediğimiz bütün imamlar bazı ayetleri bizim tahkik okumuş olduğumuz gibi mesela kıra Asım'a göre de o ayeti o şekilde okumuşlar. Yani tek bir şekilde on imamda normal bir yani tahkik dediğimiz olayda o şekilde de okumuşlar. Farklı şekillerde de değil de bazı yerlerde işte Cem'i birisi çekmiş, bazı yerde sekte yapmışlar. Bazısı işte e, iptal yapıyor, bazısı idgam yapıyor. Farklı farklı ama bunlar da Kur'an-ı Kerim'in ve Arapçanın zenginliğinden kaynaklanıyor. Aslında yani bu okuma farklılıkları Kur'an-ı Kerim'in farklılığını ortaya koymanın ötesinde zenginliğini bir ortaya Arapçanın koyan zenginliği değil mi? ve Kur'an'ın zenginliği farklı farklı manalara geldiğini işte Cebrail Aleyhisselam'a Peygamber Efendimiz'in bu şekilde okuduğunu evet. onun da lafsi olarak daha önce tefsircilerimiz bu ilmi ikmal ediyorlardı okuyorlardı evet. günümüzde de unutulmaması için lafsı devam bu şekilde ettiğini, muhafaza, bu şekilde edilmiş, muhafaza oluyor. edilmiş oluyor tabi bunlar Cebrail Aleyhisselam'dan gelen evet. okuma biçimleri olduğu için Manada kesinlikle bozulma yok. yok. Biraz önce söylemiş olduğumuz Hatta tam gibi zenginleşme var olay evet. olmuş oluyor. Evet Emrullah Hocam siz kıraat-ı aşere derslerini aldınız. Abi. Mustafa Demirkan Hoca'dan Çengelköy, K Kerime, Kerime Hatun, Hatun Çengel Camii, Camii, Camii ya da Kur'an kursu değil Yıldırım mi? Yıldırım Beyazı Camii İmam Hatibi. Kendisi. Kendisi. Kerime, Kendisi. Hatun Kur Kerime Hatun Kur'an kursunda da hafız kıraat, yetiştiriyor. Kerime Hatun kıraat bölümünde e, hocalık, yapıyor, hocalık devam evet. ediyor Çok güzel. Siz Kartal'da görev yapıyorsunuz. Evet. Size de soralım Emrullah Hocam. Kur'an-ı Kerim nameleriyle, o ilahi kelamla ilk olarak nasıl tanıştınız? Kim vesile oldu? Babamla ilk. Evet. İlkokuldayken zaten babam da imam. Kaç Hatip. yaşınızdaydınız o zaman? Ee, okuldayken, e, küçükken 6-7 yaşlarından itibaren zaten 14 yaşımızda hafızlığımızı iman etti. Tamamladınız değil mi? Tamamladım. Babanız vesile oldu, Baban sonra vesile amcanız oldu. Ahmet Burak oldu. oldu hocamızda. Sonra işte İsmail Ketenci hocam da bitirdi kafızda. Konya'da değil Konya'da. mi? Konya'da. Evet, Ahmet hocamızın da hocası olan Tabii, İsmail evet. Ketenci Hoca Efendi'den. Siz de hıfzınızı tamamladınız. Evet. Sonra İstanbul sayfası açıldı hayatımızda. Evet, Nasıl açıldı hocam o sayfa? İstanbul sayfası şu şekilde. Biz ilk görev yerimiz Osmaniye. Evet. 2007'de Diyanet'te. Dörtçeyle kısmı zamanlı sözleşmeyle başladık. Sonra sözleşmeler fesih olduktan sonra tekrar sınavlarla. İstanbul'da o e, amcamızın gelmesiyle, babam da geliyor. Evet. O şekilde bir ünsiyet oluşuyor. Bir sevgi, muhabbet o şekilde. E, biz de İstanbul'a gidelim şeklinde. Görevimizi orada ikmal edelim. Bir de bu ilim için. Evet. Yani aşeri aşeri dersleri, kararat dersleri için. Değil evet, onun için. Bir çok şey bulabildiğimiz bir yer olduğu için onun için buraya gelmiş bulunduk. Kur'an-ı Kerim'i hafız ederken, hafızlık yaparken Ketenci Hoca ile ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? Hatıranız var mı hocam? İsmail Hoca hiç talebe dövmez. Evet. Fakat öyle okumanın teknikleri vardır. Özelliği vardır. Onun tesirinden onun maneviyatının ağırlığından talebe ister istemez itaata mecbur kalıyor. Evet. Fakat o okumayacak talebeleri de ferasetiyle bildiği için onları hafif çırpıştırıyor. Evet. Ben de oradayken böyle oluyordu. Ben o çocuklara dedim, yavrum bak İsmail hocanın vurduğu tokat Mimar Sinan'ın çekicine benzer. O gün Mimar Sinan'ın çekicini yiyen taşlar şimdi Selviye'nin kubbesinde yerini alıyor. Ama Mimar Sinan'ın çekici değmeyen taşlar Molozular sokakta duruyor. Bunu belki 30 sene sonra geçen sene bu sene değil de geçen sene İsmail Hoca'nın bütün hafızları 3 400 tane arkadaş toplanmışlar. Bir hocaya sürpriz yapalım diye Konya'nın bir yerinde pilav dökmüşler. Evet. Lan onlar böyle herkes kendini tanıtıyor. Biz de İsmail Hocamla birlikte masada oturuyoruz. Bir hoca daha var. Evet. Ben İsmail Hoca'nın oğlu. Şimdi Konya Müftü yardımcısı. O Lütfi Ketenci o da var. Neyse ben arkadaşlara bir konuşma yaptım. 5-10 dakika falan. Ondan sonra birisi dedi ben tanımıyorum. Dedi hocam siz bana bir şey söylediniz. Hiç aklımdan gitmiyor dedi. İsmail Hoca beni dövmüş dedi. Sen beni çağırdın dedin ki yavrum. İsmail Hoca'nın tokadı mimarsının çekişine benzer. Sen yarın Selmia'nın kubbesindeki yerini aldığın gibi bu havuzların içinde de yerini alacaksın. Sakın bundan kendine bir şey yani üzüntü yapma. Hayıflanma demişsin. Çocuk hala onu söyledi. Ama kim olduğunda bilmen, isminde bilme Evet, çok İsmail güzel Hoca böyle bir adam yani. Evet, evet. Dedim ya taşı getirsen okudur. Diğer hocaların okudamayıp kurstan attığı talebeler hep onda hafız oldu. İkincisi İsmail Hoca'da, ikincisi kekeme talebeler. Onlar Çünkü da hafız oldu. kuran Kerim mucize olduğu için insanın lisanını da düzeldiyor Kur'an. Kur'an okurga hafız oldular, konuşmaları da düzeldi. Ben evet. buna çoklarından şahidim yani. Besmele da... çekemeyen çocuklar İsmail Hoca'nın yanına geliyor. Bülbül gibi hafız olup çıkıp gidiyorlar. Bu da Kur'an'ın kerameti. Bir, yani bu adamın böyle bir tesiri var. Evet hocam. Allah razı olsun. Kur'an'ın kerameti olsa evet. gerek bunlar. Evet Emrullah hocam. Sizden bir de ash-şerif dinleyelim. Ondan sonra inşallah diğer hocamızla beraber programımıza devam edelim. E'udubillahi <gülüyor> mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Muhammed illa Rasul. Alıxalat min qablihi zulül. A fäimma taqütila qalb tum Men yenqaliba ala atibih falen yorra Allahu shay'a Zasaydu وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مؤجلا. ومن يُرِدْ الدنيا نؤته مِنْهَا Vaman yurid sabaaba al-akhirte nuktihe minha wasanaj zi shakirin. Wa ka ayin min nabiyin دون كافر، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ومستكأنوا. لله يحب الصادقين وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ربنا لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا وَسَبَّتَ أَقْدَامَنَا صُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ كَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ سَوَاءً دُنْيَا وَحُسْنَ سَوَاءٍ الْآخِرَةَ Allah yuhibbul muhsinin. Sadakallahul azim. Evet Emru Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdi. Bir Kur'an'dan, Kur'an'ın nurundan, bereketinden ayırmasın inşallah hepimizi. Evet değerli Burç FM dinleyicileri Emrullah Durakoğlu hocamızla biraz önce söyleşimizi yaptık. Kendilerinden aşırı takrib örnekler aldık ve en sonunda da Ali İmran suresinden bir aşr şerif okuyarak sohbetimiz sona ermiş oldu. Şimdi Kur'an madrisi kısa bir aradan sonra inşallah devam edecek. Kur'an madrisi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 Değerli Burç Efendi dinleyicileri Kur'an Vadisi devam ediyor. Şimdi de Seyfullah Durakoğlu hocamız bizlerle birlikte kendileri hafız Kur'an-ı Kerim'i hıfz eden hoca arkadaşımız. Aynı zamanda coğrafya öğretmeni olarak görev yapmaktalar. Ahmet Durakoğlu hocamızın da daha önce Kur'an'ın gölgesinde programında misafir ettiğimiz hocamızın da evladı oluyor. E, Seyfullah hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? sormalı. Teşekkürler hocam Allah razı olsun. Evet Seyfullah Hocam. Önce sözlerin en güzeli Allah kelamıyla başlayalım mı? Evet. Bir aşişerif dinleyelim sizden. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Velillahi mülkü'ssemavati <gülüyor> vel erum لا اله كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرء رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هَذَا بَضِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّكَ Sami'na munadiyun yunadi lil imani an aminu bi rabbikum ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزننا يوم القيامة اِنَّكَ <Sessizlik> لَا Evet Seyfullah Hocam teşekkür ediyoruz. Ali İmran Suresinin son ayetlerini okudunuz. Evet. Ee, siz böyle hep hızlı mı okursunuz Seyfullah Hocam? Biraz galiba öyle. Sizin tarzınız bu şekilde herhalde yani değil ben, mi hocam? Yani e, ben Emrullah gibi aşırı takrib okumadım. Evet. Hızlı okumaya alıştığım için. Ama yıllarca mukabele de okudunuz değil mi? Tabii biz hafızlığı yaptıktan sonra Konya'da adet vardır Ramazanlarda hafızlar camilere gider, Kur'an okurlardı. Orada 2-3 sene sonra hafızlığı bitirdikten sonra okula giderken de, ortaokulda, lisedeyken de öyle denk geldiği zaman okudum. Mukabele evet. okudum. O tabii farklı. Cemaati okumak biraz daha... Bizim tarzımız Bizimki böyle diyorsunuz. Tertil üzere daha hızlı evet. yani. Hadır usulü biraz daha... evet hızlı okuma oldu, yani, yani namazda okunur gibi yani bizimki. Evet, namaz okuyuşu da diyorlar <gülüyor> evet. değil mi onu? E, Seyfullah Hocam siz de Konya'da hafızlığınızı yaptınız. Evet. E, tabii sizi Kur'an namelleriyle ilk tanıştıran kim oldu? Babam okuttu. Mahmet Durakoğlu evet, Hocamız. babam okuttu ama yani ne zaman okudum yaşım kaçtı hatırlamıyorum. Yani bildim okumayı Kendinizi biliyordum. bildiğiniz yani zamandan bile yani. önce. Evet. Çocuktan yani, çocukluktan biliyordum yani. O zaman Ahmet Hocam siz doğar duamaz belki de kulağınıza ezanla beraber herhalde bir iki cüz okumuştunuz. Yani okumuştum. ben kursa gittiğim zaman cüz okuduğumu hatırlamıyorum. Kur'an kursuna gittiğim zaman. öğrenmiştim yani. yani. Biliyordum yani. Duyarak. Üç yaşında Velfecri'ye kadar çıkarttım. Velfecri'de Velfecri'yi okuttum. Kursa götürdüm. Orada benim Şerafettin Hocam var. Arapça hocam. Hocaefendinin de talebesi dört mezhepten alimdir. Muhyresi evet. de Hale hocamdır. Evet. Yani e, İbn-i Cezviye gibidir. Ta, şeydir hassastır. Dört mezhepten de alimdir. O Abdurrahman hocamın da birinci talebelerindedir. Benim de hocamdır. O ona okuttum. O dinledi. Maşallah. Maşallah dedi. Sonra Emrullah sordum. Hatırlamıyor çocuk. O Velfecir'i okudu ona. Evet yani 3 yaşında tanıştırmışsınız. Allah razı olsun sizin gibi böyle babaların Hocaların sayısını Rabbim artırsın. Hakikaten çok büyük bir nimet. Henüz daha kendini bilmeden Kur'an-ı Kerim'i bil biliyor olması bir çocuğun çok önemli. Lazım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Errahman. Allemel Kur'an. Ne oldu? Errahman. O Rahman'ın içinde bin bir esma ilahi var. O Rahman Allemel Kur'an. Kur'an'ı öğretti. Ama halakal insan insan ta kaç dehirler devirler sonra geliyor. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak allemel Kur'an'ı insanın ve kainatın fıtratına koyuyor. Kelamı ezeliidir çünkü Kur'an. Evet. Ve o Kur'an'ı biz fıtratımızda ezberlemişiz. O zaman kainat okur, biz okuruz. Kainat bu rasul Ekrem'in nurundan geliyor. O zaman biz, ayeti, nuru biz. nuru Allah yarattığında o Kur'an'ı okuyor, okuyor, okuyor, okuyor. Mesela şöyle diyelim, Cenab-ı Hak cumartesi onu kainatı yarattı. Ondan sonra pazar günü dağları yarattı, Pazartesi mahlukatı yarattı, salı günü mekruhları yarattı, çarşamba günü nuru yarattı, nurları yarattı, perşembe günü bütün mahlukatı yerine yerleştirdi. Mesela şimdiki Amerika'da hukuş orada doğar orada gider. Aynı böyle cuma günü ikindiden sonra akşama bir saat kala insanı yarattı. Bak kaç şey bunlar beş vakit namazı içinde bunlar geçiyor. Eğer bir dek gelirsek bunu ise o beş vakit namazda üstad anlatıyor çünkü başka hiçbir zevat bunu anlatamıyor. Üstad anlatıyor dokuzuncu sözde. Orada işte Cenab-ı Hak insanın fıtratına koymuş bu okumayı. Levleke levlek leme halaktu'l aflak. Oradaki kef Resul-i Ekrem'in e, şahsiyetine değil, şahsiyeti maneviyesine, risaletini işarettir. Yani Fahrika'nın risaleti ezelden ebede kadar devam etmektedir. O risaletine Allah Kur'an'ı öğretmiş. Sonra halakal insan. İnsanı halk ediyor. Adem Aleyhisselam'a talim-i esmayı veriyor. Fahri kainata talim-i Kur'an'ı veriyor. Fahri kainat hem muarriftir hem muallimdir. Mahbubul gulub, muallim-i ukul, murebbi nüfus, sultan-ı ervahtır. Evet. İşte bizim fıtratımıza bunu koymuştur. Biz burada unuttuğumuzu hatırlıyoruz. İki, Dünya bizi unutturdu o zaman bunu değil mi? Tabii. İki, hafız olan insanlar, o Kur'anı okuya okuya, o Kur'anı ezberliyor. Dünyaya geldikten sonra o çocuk Kur'anı tez öğrenir. Hocaların çocukları hafızan çocuk Kur'anı tez öğrenir. Sebebi hatırlamıştır. de hatırlamıştır. Sebebi onun Kur'an okumasıdır. Babasında. İşte torunları okuttum. Bak ne güzel okuyorlar. İşte bunlar da o hatırladılar. Bir sene de hafızını bitirdi bunlar. Bir, bir buçuk senede, Ondan sonra bunu imamate gönderdim ben. İmam Hatip'i gönderdikten sonra bir ay İmam Hatip'e gitti. Geldi bir imtihan ettim. Baktım çocuk zayıf. İmam Hatip'te durdurdum şeyini. Dondurdum. Kaydını İsmail Hoca'ya götürdüm ketenciye. Dedim ki hocam bunu bir sene oku yazsın. Bir sene okuttu çelik hafız oldu. Ondan sonra İmam Hatip'i gönderdi. Yani Kur'an Resul-i Ekrem öyle buyuruyor. Bağlı devenin bağdan kaçtığına benzer. Birden insanın zihninden kaçar. Şey yapma Çünkü biz ona moçası. Ayrı Güneş gibidir. O bize muhtaç olmadığı için her gün tekrarlarsan وَاَحْتَسُمُ بِحَبِّ اللّٰهِ جَمَنْ وَلَا تَفَرْرُقُ Ayet'in sırrına mazhar olsun. Hayatımızın her gününde bir Kur'an sayfası bulunmalıdır. Evet. Ee, hayat Kur'an'la güzel. Hayat Kur'an'la bereketleniyor. Hayat Kur'an'la renk kazanıyor. Hayat anlam buluyor, mana buluyor. Kur'ansız hayat bereketsizdir, nursuzdur, hayırsızdır Birde ve uğursuzdur. Bir insan, bir milyon defa Fatih okusa her okuduğunda ayrı bir mana ayrı bir mana ayrı bir mana çünkü kelam ezeliidir ezelidir. Kur'an'ın manası milyar milyar trilyon değildir. Allah'ın büyüklüğü nasılsa Kur'an'da öyledir. Manası da öyledir. Evet. evet e, Seyfullah hocam e, kıymetli babanız hakikaten böyle aralarda e, sohbetiyle bilgileriyle malumatıyla hakikaten programımıza ayrı bir ...renk katıyor, derinlik getiriyor Allah razı olsun. Sizden hafızlık üzere bir sayfa dinleyelim mi hocam? hafızken çalıştığınız hızda. Tabii. Buyurun hocam bir sayfayı okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Yasin vel Kur'anil Hakim İnnekele minel mürseline ala asrabun müsteqim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 İnna nahnu nuhyil mevta wa naktubu ma qaddam Evet Yasin-i Şerif'in Kur'an'ın kalbi olan Yasin-i Şerif'in i̇lk, sayfası. ilk sayfasını okumuş oldunuz. Zaten e, bundan daha hızlı da okunmaz herhalde değil mi? Haşa yukarı bu kadar. Hafızlık yani. yaparken gerçi çok daha hızlı okuyor hafızlar. İsmail Hoca'nın şeyi budur. Tarzı. tarzı budur. Okuş evet. tarzı. Daha hızlı okutmaz. Evet. Erzurum'da da Kur'an hadimleri hocalarımızın bu şekilde okuttuğunu ben bizzat müşahede ettim. Hakikaten böyle daha bir hani kulakta evet, hoş yani bir name bırakıyor, okurken, tat bırakıyor. Hızlı okurken işte dört elif miktarı çekeceksin, bir elif miktarı. Buna riayet ettiysen hızlanabiliyorsan hızlan yani. Değil mi? Yani onları <gülüyor> dışında <çok> riayet etmek lazım. <gülüyor> Muhammedur Resulullah Lemme Muhammedin illa rasul kadhalat min qablih afa imma ta au ala ahyal qalib ala abih falan yadurallah shay'a basayjziallah ashakirin Şimdi bu Fahri Kainat Aleyhisselatu vesselam alemi cemala teşrif buyurduğu zaman sahabe kendini kaybediyor. Öyle bir telaşa alıyor ki ne söylediğini bilen yok. Hazreti Ömer Efendimiz kılıcını çekiyor. Diyor ki, vallahi tallahi, fahri kainat aleyhissalatü Vesselam kim öldürürse kellesini uçuracağım. Hz. Ebu Bekir derhal şeye çıkıyor, hutbeye çıkıyor, bu ayet okuyor. Sahabe dinle önce diyor, Ya Ebu Bekir, bu ayet sana yeni mi nazil oldu? Efe immete evin kutillen galebtin var ya, yani fahri kainat aleyhissalatü vesselam'ı beşerdir. Beşiyaret iktizasıyla ölür ve öldürülürse, Deyince sahabe hemen uyanıyor, o anda Hz. Ömer de teslim oluyor, kaderi ilahiyeye. Bu ayet o, o zaman şey, Hz. Öbekül okudu bunu. Evet. Onun feraseti odur. Bütün sahabelerin içinde bak, Cenab-ı Hakk'ın bir tek muhatabı var ki eginatta, fahri kainat aleyhisselatü vesselam'dir. Çünkü o Allah'ın ferdi ferididir. Ne demek? Ferdi olan tek Allah'ın tek ferdi olan kulu rasul Diğer peygamberler Resul-i Hakk'ın öyle diyor. Vekilleridir. Onların o vekil olmasındaki o risaletin azameti sümme haşa noksanlaşmaz. Ama tek Cenab-ı Hakk'ın muhatabı Fahri Kainat'tır. Fahri Kainat'ın tek muhatabı Sahabe Eleşen Hazreti Efendimiz'dir. Çünkü o halakal insan allemehül beyanda insana Allah nutuk vermiştir. İnsanda diğer hayvanlardan iki farklı şey vardır. Birisi notuktur, birisi de akıldır. Hayvanda akıl yoktur, şuur vardır. Melekte de şuurun inkişaf etmesi vardır. Tek akıl sahibi fahri kainattır. Bütün kainat akıl ondan dağılmıştır. Çünkü muallim okuldur bak. Bütün kainatın akıl hocası rasul Evet Onun için Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tek muhatabı Hz. Ebubekir Efendimiz'dir. Kur'an'ı ona talim etmiştir. Hz. Ebubekir de sahabeye sahabeden bize gelmiştir. Bizden de kıyamete kadar gidiyor. Evet, o ayet. Allah razı olsun. O ayeti Seyfullah Hocam bir kez daha okuyalım mı? Bir de sizden dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim ve ma Muhammedun illa Rasul. qad hâlet min kablihir Rasûl İmmate ev qutililen qbüüm a qabikım vemeyen qibi a aqi behi fel ya Allah he şeye ve sece zille hüşe kirin vemekanli nefsin tem müte ve men yurid savabet dunyan u'tihi minha ve men yurid savabal ahiretin u'tihi minha ve senecziş şakirin. Sadakallahu'l azim. Evet hocam bu ayetin hakikaten böyle bir manasının tefsirinin olduğunu e, Ahmet hocamızdan öğrenmiş olduk. Evet değerli dinleyiciler bugün Kur'an Vadisi'ne iki konuğumuzu misafir ettik. Emrullah Durakoğlu, Seyfullah Durakoğlu, amcaoğulları, Anadolu tabiriyle emmoğulları çok da güzel oldu, hoş oldu. Allah razı olsun diyorum hocam her ikinize de. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim Kur'an yolundan ayırmasın, Kur'an nuruyla nurlandırsın inşallah cümlemizi.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 her pazar Türkiye Saati ile 19'da Radyonuz Burç Efendi.